Bankası ne yaptı? 1927 senesinde itibaren milliyi yuttu. Dolayısıyla o bölgeye de yüttü. Kimle ortak oldu? Doğuş Bank'la. Yani burası bakır yolu diye anılıyor. Bu e, sözün ettiği bir 30 Ağustos 1935'te maden ulaşması sonucu 18 Mayıs 1936'da kurulan maden şart kurumları işletmesi. E, kurum firması gene işin içerisinde kurup e, görüyoruz. Sevkiyat nereden? Mersin Liman. Elazığ, İskenderun, Diyarbakır, Elazığ, e, Ergani, İskenderun, Mersin birlikte düşüneceğiz stratejik olarak da. Evet. İskenderun limanı dünyanın en önemli limanıdır. Bu önemi Mersin'le de birlikte almak lazım ama e, İskenderun o dönemde bir Alman limanıydı. Tümüyle Alman tüccarlar elindeydi. Yani 1905'lerden e, sonrasını düşünelim. Yanlış olabilir. Yani meşrutiyetten sonrasını Alman tüccarlar, Alman komisyoncular tümüyle oraya ele geçirmişlerdi. Ve bunu stratejik olarak Ermen Şahdabı'nda verir. dünyanın en önemli limanıdır. Bizim Alman iktisadiyatının temelidir. Ee, Dert ki bu şimdi, şimdi sadece o dönem için kron değil bu petrol üzerinden de önemini görüyoruz. E şimdi bak bakırlarımızın bir torundan bir kilo altına elde ediliyor. 5 Mart 1949 tarihli Elazığ Turan gazetesi. Amerika bakırlarımızı 1800 liradan alırken şimdi 3200 lira ödüyor. Aman ne para. Amerikalıların Ergani bakırlarının külçe halinde tonunu 1800 liradan alırlarken şimdi 3200 lira fiyat vermeleri piyasada merakın mucib olmuştur. Bu hususta topladığımız şayar dikkat malumatı efkar olmaya arz ediyoruz. Etibar Amerika'yı yüksek fiyatlarla külçe bakır satmakta olduğunda dahili ihtiyaca kafi miktarda mal verilmediği ileri sürülmekte. Hiç ihtiyaç karşılanmıyor Amerika kayboluyoruz. Öğrendiğimize göre Amerika hakikaten Türk bakırlarını dünya bakır piyasası fiyatlarından daha yüksek fiyat vererek tercih etmektedir. Çünkü Amerikalılar bizden satın aldıkları küçük halindeki bakırlarda altın da var Bakırın terkibinde mevcut altın nispeti bir kilo bakırda 1 gramdır. Cık. Demek ki bir ton Türk bakırı bir kilo altın vermektedir. İşte Amerikalılar'ın evvelce bakırlarımıza verdikleri fiyatı bugün bir nisline yakın artırmalarının sebebi budur. Madenleriyle, mahsuratıyla, orman ve hayvanatıyla sonsuz zengin bir kaynak olan cennet yurdumuzun topraklarından de fışkırmaya başlayan bu altınlar bize yarın için daha ne ümitler vermektedir? Türk bakırında altın çıkmakta olduğunu milletimize sevincimizden gözlerimiz yaşanarak ve titreyerek bildirirken hükümetin, hükümetimizin gerekli takipatı genişleşerek millete buraya yazıklar olsun demek lazım. Amerika'ya e, içinde e, e, bir tonda bir kilo e, altını armağan ediyoruz. Bakın fiyatı yükseldi diye burada neredeyse zikakıp oynuyoruz. Yani Bu nasıl bir e, anlayıştır? Sadece Amerika değil tabi. Almanya'nın ilgisi sürekli. Genel yerel basınma. 31 Mayıs 1950'edir. Tarih tarihler. Uluova gazetesi. Dün şehrimize Alman sefiri geldi. Madem de tepkiklerden bulunacak. Dün şehrimize Alman sefiri Ekselans Doktor Friis Ockli Lers Yazılışını söyleyelim. O, C, L, L ve ateş emriter yarbay edward ve sefaret ateşelerinden rehin forad saat 15.30'da Malatya şehrimize gelmişlerdir. Vilayette vali, belediye reisi, tümen komutanı ve diğer zavadla beraber karşılanmış. Vilayette kısa bir hazverden sonra kıymetli valimizle beraber gelen heyetle Alman sefiri hükümet konağında halkın arasında alkışlarla madene uğurlanmıştır. Ne güzel bir halk, alkışlıyor Alman sefirini. Kron madenlere et, etibanka verilmiş ve 1955 senesinde 700.000 ton krom istisaret edilmiştir. Bütün bu zenginliğe rağmen, henüz bu kıymetli maddelerin modern basılarla çıkarmaya kalmak falan diyorum. Krom alacımız olarak, iyi bilgi bu, başta Amerika, Batı Almanya, İsveç, İtalya gelmektedir. 57'de artık birinci ortağımız Amerika. Ve Amerika, Almanya'yı ve Japonya'yı dünya kapitalizminin geleceği açısından ayarlar kaldırma kararı verdiği için Alman sanayi artık yükselişte. Neye ihtiyacı var? Kroma. Neye ihtiyacı var? Bakıra. Nereden? Burada. 30 Mayıs tarihinde Turan Gazetesi 1950. Bugün Alman ateşeleri şehrimizde olacak. Öğrendiğine göre Alman ateşelerinden müteşekkir bir grup bugün Karayoruyla şehrimize gelecekler. Gelen heyetin Elazığ Şeker, Çimento ve İplik fabrikalarını ziyaret edecekleri, ayrıca keban tesislerini gezecekleri belirtilmektedir de. Misafirler burada madene hareket edecekler. Bütün yollar madene çık tüm yollar madene çıkıyor. Amerika, İtalya, İsveç, Almanya. Devam. Geri dönmüş. Abdülmecid dönem. Kemal. 175 bin lokka gümüş üretiliyor. Bunların hepsini Ember Ziya Karan'ın Bakın Ergani Görel Helbal yıllık istihsal 2 milyon 76 bin kilogram. Avrupa'dan mühendisler getirilerek Ergani'yle Kemal madenlerinin işletme ve işletme usullerinin yenileştirilmesine gidiliyor. Ethem Paşa. 5 Şubat 1870'inde 10 Ocak 1878 arası Bu notları tekrar edelim. Şimdi 1868 tarihi önemli. Türkiye masolunun açısından. 3 yeni ocak kuruluyor. Ve e, hiç olmayacak bir şey. Halife-i yani hilafetin temsilcisi Zimdullah, Allah'ın gömgesi, Müslümanların halifesi. 3 Mason hocası Aziz altında birleşiyor. Neredeyse eş zamanlı bir tarih. 1862, birkaç sene öncesi diyelim Mamurat Aziz Şehri kuruluyor. Sultanlar adına kurulmuş bir şeye ben hatırlamıyorum. Osmanlı'da bir sultanın adının bir garbizon kentlerine geldiğini çok daha hatırlamıyorum. Hele üç Mason hocası bir Aziz diye adını alıyorum. Bunun son derece önemli buluyorum. Halife adıyla bir kent kuruluyor. Üç Mason hocası bir araya geliyor. Yani İslam'la uyumu tartışmalı Masolizm birlikte e, anılan bir e, dönemeşteyiz. Şimdi bu dönemde çok güzel bir çıkış var. Sene 1862, Mamurat-ül Aziz meselesi gündemdeyken, Müdellir-i ve Meclisi i Marim Harput-i Zade Hoca ise, Şems-ül adlı eserinde Masonluğu eleştirildi. İlk Masonluğu eleştirildi bu topraklarda. Bir Harputluluğu yapması gerektir. Harput'ta bir Amerikalı, İstanbul'da bir Harput çıkıyor, masolmaya karşı tablını e, koyuyor. Peki, peki. bu nedir? İlham-i Soysal, Türkiye'nin en çalışkan, en e, e, korkusuz ve en şerefli yazarlarından biridir. Rahmetle iade ediyoruz, masolun kitabını da. Şuraya bir bakıyoruz. Devletin üst katındaki masollar mı istesini veriyor? Bu kitaba zaman zaman tabi göndermeler e, yapma olanağımız e, e, olacak. Mesela, Osmanlı Sadrı Azamlarından Said Çeleni'den başka Ali Paşa, Zade Fuat Paşa, Tanzimatçılar, Mithat Paşa, Ahmet Refik Paşa, Mütelcim Rüştü Paşa, Talat Paşa, Said Halim Paşa devam edip gidiyor. Cumhuriyet Dönemi Başbakanları, Rauf Orbay, Ali Fethi Okyar, Hasan Saka Doktor Refik Saydam, Suat Hayri Ürk Ürkütlü, Naim Talu deyip devam ediyor. Celal Bayar'ı söylemeye gerek yok, biliniyor. Abdülhamid'in damadı Pirem ve kahramanı Müşik Gazi Osman Paşa, Hürriyet Şairi namı Kemal Şair ve Valilerden Ziya Paşa Şinasi, Ali Suadi Şeyh-i İslam Musa Kazım Efendi, Evkat Nazırı ve sonra Şeyh-i İslam Ani Ürgüklü Halibel, Mevlevi Şeyh'i Atavullah Efendi, Tokat Kalhanelerinden Mevlevi'lik ee, bir bakma ne nemalanıyor oradaki kalhanenin icarı e, onlara akıyor, önemli oluyor demin sözünü ettiğimiz Humbaracı Ahmet Paşa Cemal Paşa, iddia terakki Genel Sekreteri Mithat Şükrü Doktor Nazım Bey Merkez Yutma Azası, Emanuel Karasu Ziya Gökalp. Yani Şimdi tabi Saymak ya bitmiyor Faiz Süleyman Paşa var, Karpuk'ta e, Komutanlık yaptı, Merkez komutanı 1915 e, hadiseler Onun zamanında e, gelişti, önemli buluyorum e, Birazdan tabi niye bu kadar hani, bu Masonluk üzerinde duyduğumuz da e, Ortaya çıkacaktır ee, şöyle yapalım, şöyle bir şey yapalım. Bu kitap tek bulunan bir kitap değil. Sürgüler İntihara Doktor Reşit Bey'in Hatıraları. Diyarbakır valisiydi. Ee, Ermeni e, e, tehcirinden oradaki bazı katliamlardan sorumlu bulundu. Ee, sıkıştırdılar. Ondan sonra zaten hayatına e, son verdi. Fikirleri önemlidir. Yani e, o hekim Zöntürk. E, grubu içerisindedir. Cöndürklerin askeri hekim e, kanadı ağır olarak bu Ermeni e, kıtayında önemli roller oynamışlardır. Doktor Bahattin Şakir, Doktor Nazım, e, Doktor e, Reşit başka çok sayıda isim var. Yani zaten komitenden önünde gelenler arasında askeri e, tıbiyeden gelenler ağır uflu ve toplumsal sorunları mikromik sorunlar olarak e, mesela. Ee, Ermenilere kesilip atılması gereken bir uzun olarak görmüşler. Yani bir mikrop biçiminde e, e, yaklaşmışlardır. İşte e, onlardan bir tanesi de e, e, bu zatı e, muhteremdir. Yani Evet. Şimdi zaten kabul ediyorum. Ermeni meseleyi hazırası iki şekilde mütahil olmalıdır. Tehcir bir, iki Tehcirde iyi olan cerayim, yani yürümler veya suistimalat. Zaten kabul ediyor. Ee, burada tabi, bu, bu işin niye olduğuna e, dair kendi e, gerekçelerini e, açıklıyor ondan sonra. O bizim hep bildiğimiz e, çeşitli gerekçeleri sayıyor, döküyor, anlatıyor. Ondan sonra e, geliyor bizim açımızdan da e, önemli olan e, noktalara. Harbuk'ta bir divan, e, divana e, harbuk öfü olduğunu görüyoruz ve işte. Bence en önemli Yerli emrine verilen milis kuvvetiyle idare-i maslahat mecburiydi. Halbuki bu kuvvet kafilelere hücum eden talancı ahaliden hemen partisizdi. Binaenaleyh işi daha ziyade izan ve ihlal eden noktada Erzurum, Bitlis, Harburg ve Trabzon vilayetlerinden gönderilen Ermeni kafileler için bir ayeti zor tariki üzerinde bulunması, yani yolu üzerinde bulunması itibariyle gene e, menzil olmasıdır. Hanesinde bir senelik bulguru varken beş saat mesafeden gelip evleni köyünden bir okka bulgur kapan, kafileden geri kalacak bir şahs soymak veyahut kafilenin konduğu mahalde unutulması muhtemel bir çanak veya çömeyi veyahut kafileden düşecek bir tek kundurayı almak için 3-4 gün müddetle kafileyi takip eden cahil, yağmacı ve işsiz ahalinin sakin bulunduğu bir muhitte yine o ahaliden olan muhafızlar mezareti yapılan sevkiyatla intizam mülkün bir idil sorusunu e, sonra evinde düşünün ki bir kilo burguru var bir kilo burguru için bunun peşine düşüyor burada tabi e, ahalinin yoksulluğunu da görüyoruz o insanların ne kadar yoksul olduğunu da görüyoruz anlatıyorum açıcı satırların arasında burada yaşanan Bırakın Ermenilere yapılanı. Ben rakamlar üzerinde durmuyorum. Rakamım şudur. Biz biz bir Ermeni öldürdük. Ben bir kişi anlatıyorum bunları. Bir bir kişi üzerinde duruyorum. Bir kişi öldürdüğünü O kadar. O bir kişinin bulunduraldığı, o bir kişinin bulundurasalığı. Ben bir kişi üzerinde duruyorum. Bu aradaki insanlara bunu yaptıran gücün ilişkileri, egemenlik sistemine, dünya kapitalizmine. Dünya kapitalizminin bu bölgeye giriş kanallarını, bu bölgede kendi mütegalli ve sistemini yaratmasını, askeri sistemini, o askeri sistem içerisinde en iyi batı okullarda yetişmiş olan Cömtürk e, e, milliyetçilerinin Selavit üfekası olarak anılmasını, onların aynı zamanda Yahudi siyonist bir e, tertiple birlikte anılmalarının daha o dönemde bu noktada uyarlar yapılmış olmasını, bunların Mason hocalarına yerleşik bir teşkilat olmasını, iddia terakkinin Mason hocalarında doğmuş bir teşkilat olmasını, ee, çok açık bir biçimde Selanik üfekasının, Selanik arkadaşlarının, Selanik refiklerinin gelip bu bölgeyi e, bir yerleşme alanı olarak seçmelerini, burayı Makedonyalaştırmalarını, bu çetenin buraya musallat olmasını ve bu çerçeve içerisinde Alman emperyalizminin e, stratejileriyle uyumlu bir Ermeni ahalinin yollarından çekilecek tarzda bunlara bir muamele uygulanmasını, en önemlisi de bu insanların komşularına yıllarca beraber yaşadıkları insanlara bunu yapar duruma düşürülmesi. Bunun adını koyalım. Bu oradaki Türkler ve Kürtler açısından kültür kırımdır. Bize de çok açık Alman emperyalistlerinin yönlendirmesi, yönetimi, teknik desteği, bu konudaki planlaması ki teşkilat teşkilatı içerisinde Alman uzmanlar vardı, Amerika'nın ve İngiltere'nin açıkçası bu konuda söz birliği etmişçesine Ermenilerin bu bölgeden arındırılması konusundaki süskunluk e, kararı ve bu çerçeve içerisinde o bölgedeki insanların yani bizlerin de bir kültür kırımı olaması. Çünkü Ermeniler beraberlerinde e, bizim e, potansiyelimizin, insanlığımızın, metoloji yeteneğimizin, zanaatkarlığımızın, belleğimizin, çiftçiliğimizin hepsini beraberlerde alıp götürdüler. Türkiye'deki insanların yani bizlerden bir kültür kırımı uğraması. Çünkü Ermeniler beraberlerinde e, bizim e, potansiyelimizin, insanlığımızın, metoloji yeteneğimizin, zanakkarlığımızın, belleğimizin, çiftçiliğimizin hepsini beraberlerinde alıp götürdüler. Beraberlerinde göçtüler. Ödür Açık söyleyelim. Bunun adını koyalım. Bunun adı kapitalizmdir. Soykırımsız kapitalizm olmaz. Kapitalizm herhangi bir bölgeye soykırımsız yerleşemez mutlak surette yoluna çıkanı ezecektir, yok edecektir. Hele kuşatılmış bir halk söz konusuysa o halk sözde bulgar batılı döküklere de kızıl kızılderliler gibi de olsa, vahşi kabile de olsa hiç fark etmez. Bir kere geçerler. Bunu yaparlar, Bunu kendi aralarında da yaptılar. Protestanlara yapılanlar ortada. Onlar e, gayri e, bilmem e, medeni unsurlar mıydı? Veya senelerce e, mezhep savaşları oldu. Felemenk üzerinden protestanlığın gelişmiş. Bunu şunun için söylüyorum. Yani bu noktada kapitalizm ayrıma gitmez. Bir şey. Soy Soykırımsız kapitalizm olmaz. Ve Marx'ın dediği gibi ilkel, ilsel bir kim diye bir kavram yoktur. Talan, yağma, soykırım kapitalizmi olmazsa olmaz özellikleridir. Şimdi adına yanlış bir biçimde küreselleşme denilen bu dönem işte de örneklerini bunun bolca görüyoruz. Çünkü çok fazla örneklendirmeye peki, gerek burada Şey oldu peki sen Suat açıkça Ermeni'nin sonuna soykırım diyebiliyor diye musun? Ermeniler Almanya'nın planlaması, Almanya'nın teknik yönlendirmesi, her noktada stratejiyi çizmesi, Alman Erkan e, Harbiyesi'nin başında bulunan ve daha sonra Alman oğlantısını Churchill'in tabiriyle örgütleyen yani Hitler'e olduğu argument von Lonsek, Alman e, buradaki genel önemli önemlisidir, belgeleri yani Türk Erkan Harbiye belgelerini beraber edemiyor. Bu zaten Almanya'nın suç itirafı. Yıllar sonra o bölge, belgelerin küçük bir bölümünü bize alamayacak. Almanya bu e, işin orta yerindedir. E, ve e, şu var, Alman kapitalizmi büyük bir iktisadi yağma e, savaşın çerçevesinde Ermenilerin e, bu bölgede katledilmesi için her türlü desteği e, vermiştir. Hatta e, buna e, e, iddia terakki... E, Iteklemiştir. İttihat Terakki Komitesi'nin önde gelenleri yani Selanik FK'sı özellikle de İbranilik Selanik'ten kovulduktan sonra kendine e, yeni bir alan aramıştır. O bulduğu alanı Türkçülük ideolojisiyle bulmuştur. Oraya gelmiştir, yırnak yapmıştır, yerleşmiştir. E, Anadolu'da tek bir e, e, halk ve etnik toplum üzerinden ileri sürülecek herhangi bir ideoloji e, kırıma yavaşacağı zaten e, bilinen bir gerçekliktir. Burası artık yeni Makedonya haline yani e, olayın bu çerçevesi, çerçevesi var. İkincisi de tabii, emperyalistler e, e, Ermenilere kışkırtmışlar, tabiri yanlıştır. Çünkü Ermeniler asker vermişler. Ve savaşın başında binlerce insan e, gelmiştir, asker olduk. Bu sayılar bellidir Yani geride kalanlar, kadınlar ve çocuklar da o askerlerin büyük bir bölümü zaten amele taburlarında eritilmiştir. Tasviye e, tabi tutulmuştur. E, bu konuda ben rakam e, üzerinden tartışmıyorum. Evet. Bire, bir Ermeni, biliyorum. tek bir Ermeni. <gülüyor> tek, tek, bir, tek bir Ermeni öldürüldü. Öldük öldürüldü, öldürüldüğünü <gülüyor> söylüyorum. Zaten evet, şu Almanya ya. savaşı kazanmış olsaydı, Almanya savaşı kazanmış olsaydı, e, burası Almanya'nın e, ham madde deposu olacaktı ve e, yani Ermenilerin tarihten e, silinmesi daha belki de sert yöntemlerle gerçekleştirecekti. Bu iş 1915'te değil de savaşın sonrasına bırakılmış olsaydı, o zaman Almanlar bütün teknikleriyle, bütün teknolojileriyle, bütün imha politikalarıyla, bölgeye yüklenecekleri için daha başka, tarih spekülasyonu kaldırmaz ama tabi ortada. Ve şu var, bu kapitalizmin, bu kapitalist sistemi dünyanın başka yerlerinde yaptığı gibi, uyguladığı bir soykırıldır. Kapitalizmin soykırıldır. Bunu Türkler yaptı, bunu Türkler yaptı. Türkler ve Türkler burada zaten çünkü Türk Kırım'a uğratılmışlardır, Bir insanın komşusunun bir kilo vurgurunun peşine düşmesi elinde tonlandı varken onun insanı insanlığının öldüğü nokta, o Ermeniye zarar verilmemen meselesi değil. Ayrıca o bölgede Ermenilerle iç içe olan, Ermenileri saklayan, gizleyen, ima eden insanlar oldu. O ayrı bir konu. Onun detayına girmiyorum. Burada Türklerin veya Kürtlerin sırtına halk olarak müklenecek. Halk olarak müklenecek bir soykırım değerlendirmesini asla kabul etmez. Çünkü Soykırım modern bir devletin her türlü tekniğini, imkanını, e, düzeneğini e, kullanarak e, oluşturduğu bir e, mekanizmadır. Ve e, bir e, yağma savaşıdır, bir birikimdir. Yani dünyanın neresinde? Bakın Yugoslavia'ya, oralarda da yaşandı. Neden? Neredeyse bu madenler var mı? var. Aynısı vardır. Arnavutlu. Arnavutluk'ta bakır vardır. Dünyanın en zengin bakır yatakları Arnavutluk'taydı. İtalya. Yam yüklendi. Parçaladığı ömrünü burada aldı. Osmanlı'ya isyanı teşvik ettiler, batırlar. Ondan sonra Arnavut'un koptu gitti. Yani bu Balkanlarda krom, bakır, demir, burada ne varsa. Burası iç Balkanlardır. Burası Avrasya Balkanlardır. Benim tabirimdi tabi. tabiri. Spikner Brezlinski Avrasya Balkanları dedi buraya. Önemlidir tabii bu çözümlemeler çünkü emperyalistler birbirlerine belleklerini ve tarihsel hafızalarını ihtiyaç olarak devam ederler. Onlar Britanya'nın ve Almanya'nın bu anlamdaki ellerini devralmış e, vaziyetlere. Burada ne olduğunu gayet iyi biliyorum. Ben. Elçi Morganthau, Amerika elçisi. Ne yaptı Talat Paşa'yla. aynı masa Ocaklarına maruz. İkisi de aynı biraderlik kültünden geliyordu. Çok merak ederim birbirlerine ne konuşuyorlar. Öyle bir tarih ki bir tarafında Deutsche Bank, bir tarafında Kurup bir tarafında Mason hocaları, bir tarafında Morgan ile İttihatçı Paşa'yı bir araya getiren bir e, biraderler ilişkisi. Bir tarafta Selanik Sabataizmi, bir tarafta Baron Hirsch, Edmond e, temsil ettiği Dünya Yahudi Finans Kapitali, bir tarafta Bakır Spekülasyonu, e, diğer tarafta berl i̇n Demir Yolu Hattı ve o berl Demir Yolu Hattı üzerinde, mu Hattı öbek öbek Ermeni e, toplumu. Üstelik de Kıvın, kıvın er Amerikan misyonerlerinin saldırısına maruz kalmış. Saldırı diyorum. Onlar zaten öyle dediler. Fethedildiler. Hartford'da kolejler. Binlerce öğrenci. Ermeniler arasında sınıflaşma. Ermeniler arasında sınıflaşmayı e, teşvik. Hartford'da Kolombiya Üniversitesi mezunu. Yale Üniversitesi mezunu. Ermeniler. Dehşet. Öbür tarafta okuma yazma bilmeyen binlerce Müslüman. Toprak marabası olan. E, çiftçilikle geçimini sağlamaya çalışan. Neredeyse artık İnsanlığın alt derecesine düşürülmüş ovada binlerce Ermeni. Ama diğer yandan yeni kurulan Mamuratürk Aziz'de, ki ilk Mason rocalarından biri de oradadır. Masonik ilişkiler çerçevesi içerisinde yeni bir ticaret, o Garizon kentin yeni ihtiyaçları, bir e, servet e, birikimi. O bölgeden Amerika'ya giden yüzlerce Ermeni geri dönüp ondan sonra gelip orada ticareti ele geçirmeler. Yani bunlar üzerinde tabi hep e, e, durmak gerekiyor. Devam. Diyor ki diyor ki daha, daha tabii önemli noktalar da Köylerdeki zahire ve hayvanların e, e, filan Ermeni ortağındı. Yahu filan tarihte bana satmıştı. Veya ben emanet bırakmıştım diyerek zapt etmeye kalkışanlar arasında oranın en yüksek tabakasından zevah var. Diğer vakılı kastediyor. Mesela, vilayetin en eski ve en maruf mütenefizanından Cemil Paşazade Fuat Bey, ki belediye reisinden azletmiştir. Birçok enval ve eşyaya vaziyet etmek için akla gelmez dolaplar çeviriyor. İşte benim oradan hareketimden sonra giden Bitlis vali sabıkı Mazhar Bey Bey'le rüfekasının menbay-i menbay, menbay istit gayr gayri meşru al ve hareketine mani olduğum zevat ile onların tedarik ve irade bildikleri ücretli şahitlerdir. Çok ilginç. Şöyle, demin Cemil Paşa Zadeler'den söz ettim ben. Cemil Paşa'ya paşalık firmanını madendeki işlerinden dolayı, yani gebare aşiretini darmadağın etmesinden, orada e, yerel aşiretleri çok iyi tanıyor. O aşiretleri darmadağın etmesinden dolayı. Şimdi bir bakıyoruz, Bunlar bu alt satırlar yok bunlar? Cemil Paşa zadeler diyor, müthiş bir o bölgede iktisadi el koyma içerisinde. Bunu tabi yağma olarak. Yani e, Burada söz ettiği bitlis valisi Masar Müfit Atatürk'ün en yakın ismi. Atatürk'ün en yakın isimlerden biri. Bir bakıyoruz. Doktor Reşit onun adını veriyor. Bunlar çok önemli. Yani e, şimdi diğer bakın mebusu fezli vardır. Çok önemlidir. Pirinçizadeler önemli bir ailede. Ziya Gökalp'in yakın arkadaşı. Pirinçizade feyzi. Kaizer Bilhem kendisine demirbaşı nişanı takmıştır Almanya'da. Çünkü oraya işte Mustafa Kemal'lerden önce bir mevzus seyahati gitmişti. Savaşın başlangıydı da Hüseyin Cahit Yalçı da var. O da Masol Tanem'in baş yazı. İtibaren Milli Gazete e, Bankası'nın da ortakları arasındadır. Tıpkı Cavit gibi. Cavit kim Cavit kim? Cavit Maliye Bakanı evet. ve e, Sebataycı, Sebatayist bu yönü bilinir. Dönme Cavit, Cavit zaten. Dünya Finans Kapitalinin gözdelerinden. O, o da Masonizmin en önde gelen e, isimlerinden. Şimdi e, e, Cavit, Hüseyin, Cavit, Yalçın bunlar milli dost vardır. İtibari Millide beraberlerdi. E, Cavit'in e, bir bloku vardı. Orada mesela Emanol Karasu'yu görüyoruz. Avukat. Yahudi avukat milyonlar kazanmıştır, bu savaştan en büyük vurgunu varanlardan biridir. Sonra İtalya'da 1934'te ömüştür, hayatı üzerinde bilgi bulamazsın. Böyle bir harman var, Diyarbakır Nire, Selanik Nire, Kermikli Ziya Göker, Selanik'te. İddiat terakkinin en önde gelen ideoloji, Tekin Alp'le birlikte, Mason olduğunu işte ilham soysal söylüyoruz. Ziya Kürttür yani. Acaba öyle mi? Yahudiler de kendisi için başka iddialarda Tabi. Belki İddialar da... var. Ya, ya, Yahudilerin iddiası. Belki iddam değil. Tıpkı Tekinal nasıl o ismi kullanıyor? Ee, Orada kendi bile ayrıca da şu var. O bölgede havralar var. Bildiğin kadarıyla yıkıntı halinde. Mesela o bölgede çünkü e, Irak'tan oraya bir dönem e, Yahudi göçü oldu. <gülüyor> ve en hazırda bile istatistiklerde o dönem az da olsa 26-27 civarında Yahudi çıkıyor. Onu bir yana bırakalım. Bu o kadar önemli bir e, nokta değil. Şunu söylemeye çalışıyorum. O yaratılmış ve O yaratılmış e, komprador e, e, devletle bütünleşmiş, e, e, artık yavaş yavaş belki o birikimiyle burjuvalaşmaya açılacak olan seçkinler yerel e, o e, tabaka Ermeni Manorayla zenginleşmiş, şişmiş biz sadece bu bölgeye anlatıyoruz, herkes kendi bölgesinden sorumlu, en çok da burada zaten Harputa mezbahalar şehrin dedi e, her yerde böyle yerel zenginler pıtrak gibi, toprağa el koymalar servete ele geçirmeler ee, ve burada iddia terakki milli tüccar yaratacağım, milli iktisat yaratacağım politikasıyla hareket etti. Ermenilerin bütün malları yağmalandı. Peki Almanya buna niye gözüldü? Nasıl olsa ben Türklerle hesabımı bu sonra keseceğim de yani e, çünkü savaştan sonra zaten Türkiye'nin çok fazla şansı yoktu. Almanya Türkiye'yi etnik parselasyona tabi tutacaktı daha önceden. Yani bunu e, görelim. Hazırlık buydu diyorum. Strateji bu diyorsa umuttak olarak böyle olurdu demiyorum. Kimse böyle tahminlerden şunda bunda tabii ki bulunamaz. Ama derinlemlerde sözünü ettiğimiz yerel güç ilişkilerinin bu en önemli örneklerinden biri. Tabii Reşit Bey'in öyle devam edip gidiyor. Şimdi Alman emperyalizminin Ermeniz stratejisi üzerinde duralım. Gib olsun Ermenistan kitabı. Şunu söylüyorum. Ermeniler Alman emperyalizminin emellerine karşı temel karşıtı. Büyük kısmı Fransa ve Fransızca ve Fransız ve Amerikan okullarına yetişmişlerdir. Fransızca ve İngilizce bilmektedirler. Batı Avrupa, Amerika ve özellikle İngiltere ile ticaret ilişkileri vardır. Alman ticaretin Anadolu'ya yerleşmesinde ve böylece bütün Anadolu'nun Almanlaştırılması tasarımlarına Ermeniler bilmeden yolu kavramaktadır. Tüm Anadolu'nun iktisaden namına Kim yorum yapalım Ermeniler? Yazan kim? Özel Ermenistan fikri. 27, 2 Aralık 1917 tarihi bir ABD belgesi. Ermen, Ermenistan, Türkken, Alman ekonomik tekerleğine düşmesini engelleme gücüne sahip Küçük Asya'nın tek halkıdır, Ermeniler. Ermeniler, Türkken'in Alman ekonomik tekerleğine düşmesini engelleme gücüne sahip Küçük Asya'nın tek altıdır. Şimdi. Alman emperyalizmini Rum kompradora e, karşı Yahudi ve Müslüman kompradoru destekledi. Demek oluyor ki Türk milliyetçiliğinin gerisinde Yunan ticaretini, Yunan milliyetini ve doğudaki bütün eski sorunları yok etmeye kararlı Almanya ve Avusturya vardı. Çok net Demek ki Türk milliyetçiliğinin gerisinde Yunan ticaretini, Yunan milliyetini ve doğudaki bütün eski sorunları yok etmeye kararlı Almanya ve Avusturya vardı. Bu bir yağma savaşıdır. Türkler işte Türkler bu işte Almanların öncüleri. Avusturya ve Almanya ilişkileri vardır bunların, Selanik ilişkilerinin. Ee, Yahudi ve, bu tabiri sevmiyorum ama kullanıldığı için mecburen. Yahudi ve dönmelerin İngiliz ve Fransız ticaretine bağlı Rumlar Rumlara karşı milli iktisattan yana iddiatçı milliyetçilerin desteklemeleri desteklemeler çıkarlarına uygundur. Aynen bu. bu. Bundan sonra tereddüt olan var mı? Elmenilerin niye kırmak uğradığına da Basit. Zekeriya sertler. Hepimiz tanıyoruz. İşte komünist diye tanıyoruz değil mi? Zekeriya Selçuk'ta dönemin ıı, önde gelen dönmelerinden ıı, Sabiha Hanım'la öyle bir aileye komite Komiteryesi doktor Nazım geliyor, şunları söylüyor serpene. Biz bu olayı gereği gibi değerlendirmeli ve Türkler ile dönmelerin birleşmesini bu vesileyle kutlamalıyız. Bunu anılanda yazıyor Zekeriya Selçuk'ta. Ben söylemiyorum. Şehzade başında bir devlet töreni düzenleniyor. Kızın tanı Talat Paşa. Kız tarafının tanı. Şimdi bu son derece önemli. E şimdi Milli Burjuvazi kim? Selam gitti onlara. Milli Burjuvazi diktidar budur işte. Türk Milliyetçiliğine adanmış, daha doğrusu Türk Milliyetçiliğinin adandığı Milli Burjuvazi budur işte. İtibari Milliden Türk, bilmem nereye kadar gidecek sen git. İzmir katil ve meçhulü... Türk Milliyetçiliğini bunlar evet. icat etmişler. Onlar icat ettiler. Daha ama budur. Yoksa Türk tamam. halkının şeyinde, burada genetinde yok. yok böyle bir şey. Burada şeyde. da bundan da götürdükten işte Ziya Gökalp görüyorsun. İzmir katil mesulü Cenab-ı Baya, bu bölgeye gönderiliyor, İzmir Genel Sekreteri, Katibin Mesulullah, çok önemli güce sahip iktihat terakkinin önünde gelenlerdir. Buna verilen görev soruyor ki, burada milli şirketler kuracaksın ve Ege'de bu durum ticaretini halledeceksin. Biz seni destekleyeceğiz. Neyle? Boykot sürgün. İlk tecrübesine orada yürüyor. Yani bir bölgedeki e, iktisadi savaş nasıl yürütülür? Şiddet ne zaman devreye girer? Bu, bu önemlidir. Ve kendisi Aliyans İsrail'e tedar. O tedrisattan yetişmiştir. Deutsche Bank'ta memnunluk yapmıştır. Yüz binlerce Ermeni çok kısa bir sürede ve topluca Anadolu dışına çıkardırlar. Almanlarca onaylandığı anlaşılan bu geniş çaplı ve sistemli sürgünü plan, planlar var ve yürütürler. İddia ve terakki genel merkezinde Doktor Bağattin Şakir ve Doktor Nazım bu sürgün politikasının şampiyonluğu yaparlar. İkisi de selam üniversitesi. Yazan kim? Doğan Avcıoğlu. Kemalizm en önemli isim Herkes biliyor ki bu çok önemli. Şimdi bu size okuyacağım bölüm, İntiyan Gazette. On dokuz bir Mısır gazetesi. Herkes biliyor ki Selanik komitesi, Mason desteği altında Türkiye'nin Yahudileri ve sahte Yahudileri olan dönmelerin yardımı kurulmuştur. Bunların merkezi Selanik'tir ve örgütleri Abdülhamit zamanında bir. ...Masonlu şekli almıştı. Emanuel Karasu, Salen, Sasol, Faraci, Masliyaf, Calit ve Balca ailesi gibi dönmeler... ...Komitenin organizasyonunda, da Selarik merkezinde çok etkili rol oynadılar. Bunlar Avrupa'da, Türkiye'de ve Balkanlar'da her hükümet tarafından biliniyor. Ve komitenin bu kanlı olaylarından Yahudi ve dönmeleri sorunlu tutma yolunda gittiği artan bir var. Şu anda sorumluluğun derecesini paylaştırmak mümkün değil. Şurası tartışılmaz ki. Komite hareketi için gerekli beyni Yahudiler sağladı. Yani iddia terakki. Ve aynı derecede kesindir ki Ermeni, Bulgar, Arnavut hesabını yüklenecekler. İngiliz ve diğer ülkelerin aydın ve insancıl Yahudileri her halde durumu bilmiyorlar. Eğer bir açıklama yaparlarsa diplomasinin önleyemediğini başarılıyor. Bu kadar ne. Tarih 1911, daha ortada 1915 yok. Ve Ermenilerin üzerine gidileceği de söyleniyor. Bu bir İbrami e, e, savaş, Bu bir e, Makedonya, e, Selanik Fekasının Anadolu'yu Makedonyalaştırması çabası. Bu bir komitenin gelip Anadolu'nun bağırma yerleşmesi. Bahattin Şakir, Harput bölgesinden sorumlu. Mesela Vehip Paşa. Daha sonra Trabzon, Harput olayları üzerine yargılamalar yapıldı. Vehip Paşa, çok önemlidir. Üçüncü ordu komutanı, 1916'ta göreve geldi, çıktı açıklamalar yaptı, suçladı. Ordu komutanı, Beylik Paşa'yı kim tartışar? Mahmut Kamil Paşa'nın bu işteki rolünü, demin okuduğum Süleyman Faik Paşa, Harput komutanı. Harput mezbahalar şehriyken Süleyman Faik buradaydı. Doktor Nazım, Mason. Bahattin Şakir bu işin şampiyonluğunu yapan Mason. Bunlar teşkilat-ı Maso aynı zamanda kullanan grupla bağlantılı. Süleyman Faik, mezbahalar şehri olarak alınan Harput'un bütün idaresi onda. Merkez komutanı o bölgeye hükmediyor. Gördük. Üstelik de önemli olan noktalardan biri şu. Şimdi bir dizge vardır. Şöyle bir dizge vardır. Talep Paşa Türk Masonluğu'nu yani Osmanlı türlü bir Masonluğu kurmuştur. İlk üstadlardan biridir. onun Calip takip etti. Orada Süleyman Faik adı geçer. Neyse bunu not edin, ee, buraya dönelim. Şimdi bunlar son derece açıklayıcı. Şunu gösteriyor, dünyada zaten bu biliniyor ve tartışılmış ve söylüyor da bu iş diyor bunların üzerine kalacak. Kaldı mı kalmadı. Kimin üzerine kaldı? Bu işi Türkler ve Kürtler yaptı dedi. Evet. Bugün de öyle söyleniyor. Veya şu söylendi, taşnak ve hınçak e, e, sosyalistleri e, ayaklanma çıkardılar. Yalan. Sosyalizmin itibarını kırmak için e, söylenmiştir. İddia terakki ve korkmaları. Taşnak olmasa iddia terakki Anadolu'da örgütlenemezdir. Hazır e, örgütlenme taşnağın e, modernist örgütlenmesidir. E, bunu herhalde ispatlayabiliriz. E, bu, bu, bu, bu böyledir. Yani e, Cemal Paşa 26 Ocak 8 Şubat 1914 tarifi türk Rus Antlaşması vardır. Özellik Antlaşmasıdır. Doğu Anadolu'yu ikiye bölün. Doğu Anadolu iki bir bölgeye ayrılır. Ejdevi iki umumi müfettiş Doğu Anadolu'nun iki mıntıkası riyasetine gönderilecektir anılarında. Erzurum, Sivas, Trabzon bir bölge, Van, Bitli, Sarfurt, Biyarbakır bir bölge. Der ki zaten bizim birinci amacımız bu umumi harp sayesinde içteki bağımsızlığımıza birer darbe niteliği taşıyan ne kadar devlet kararları varsa bunların tümünden kurtulmak. Doğu Anadolu ıslahatına ait anlaşmayı da yırtmak istiyordu. E şimdi Ruslar yapmış oldu böyle? E yani Ermenilerin direnme gücü var mı? Yapabilir mi? İçeride sıkışmış bir halk. Bu, bu Rusların e, Alman stratejisine, Alman şiddetine ve Türkleri bir beka sorununa sokarak e, Türklere açıkça Kırın, geçin gidin e, mesajı. Burada büyük suç ortaklığı var. Hiç kimse tek başına bir e, etnik topluluğu e, veya bir halkı getirip merkeze e, koyarak e, bu mesele anlatamaz, açıklayamaz. İstanbul'daki Alman askeri komutanlığına sunulan Doktor Dikdor Piets Pietsman imzalı böyle heceleyerek okuyorum rapor. Türk ve Türk aşiretleri Almanlara dostluk. Ermeniler ve Rumlar ise düşmanlık duyguları beslemektedir. Bu da sınır bölgesi olması münasebetiyle komşu devletler için büyük önem arz eder. Yani büyük önem arz eden toprakların Rus dostu bir nüfus tarafından iskan edildiği sonucunu doğurmaktadır. Ermeniler Almanya'nın kazanacağı muhtemel bir zafer Ermeniler için felaket anlamına geleceği, düşmanlarını kendileri için planladıkları tüm kötülüklerle katliamlar karşısında savunmasız kalacakları sonucunu çıkarmışlardır. 19 Ekim Tüm General Bronsat görmüş Liman Bronsandes, buradaki Alman heyetinin başındaki isim görmüş, mizalar var. Bu rapor böyle devam eder gider, Ermeniler bir yok. Ermenler bize düşman diyor. Bu raporu yazan bir e, Avusturyalı ajan bize düşman diyor. Ermenilerde nasıl şanslık kalacak bu toplumda? Ya barındırırlar mı? Peki Fransızlar ilişkileri bu dönemde Ermenilerin? Fransızlarla e, Fransızlar burada okulları var ama asıl okullar, misyonel okulları Amerikalılar. Evet. Asporan Amerika'nın e, buraya müthiş ölçekte sızmış olması, özellikle bu ülkelerde Ufa, Mardin, Harput hem bir sınıflaşma olmuş mu, sınıflaşma olmuş yaratması Ermenler arasında? Hem de Ermenilere savunmasız e, bırakması, bir bakmayan, orada zaten emperyalist e, diplomasi hep böyledir, halkları e, e, kışkırtıp yalnız bırakır. Sözde bir e, eğitme şeklinde, şimdi siz orada Ermeni marabalar var, topraksız, onları e, bir kenara bırakıyorsunuz, sınıflaşma yaratıyorsunuz, piyasalaşma yaratıyorsunuz, orada bir Müslüman topluluk var, ilişkiler var, bunların hepsini görmezden geliyorsunuz, sonuç ortada. Ermeni meselesinden devam edelim. Burada Halide Edip'ten bir alıntı yapalım. Londra 1926 bir açıklaması var. Siyasi münakaşalar haricinde pazarları Türk ve Almanlara bırakmak için Ermenilerin iktisadi hakimiyetini nihayete erdirecek kuvvetli bir iktisadi sebep vardı. var. Vicdanlı bir açıklama. En azından hiç olmazsa birisi çıkmış. Daha o tarihte bu işi iktisadi temenni koydu. Bu kron politik. Bu Almanya'nın o bölgeyi hammadde deposu haline getirme, Krupp İmparatorluğu'nu, Deutsche Bank'ın, e, Siemens'in, Thyssen'in, diğer büyük Alman şirketlerinin, hepsi birbirleriyle iç içedir, e, orayı e, bir e, e, e, Alman e, iktisadi koronisi haline getirme stratejisinin Alman devleti tarafından da desteklenen bu e, stratejinin uç noktası bir iktisadi savaştır. Tabi e, o dönemde bu tip çok fazla tartışılmıyordu. Adını koyalım. Bu bir iktisadi katliam İktisadi e, yok etmedir. Ve burada e, en büyük payı alan Almanya'dır. E, Almanya ile Amerika arasında uzatılmış bir savaş yaşandı. 1914'te başlayan savaş 1945'te nihayet erdi. Britanya'nın güç kaybetmesi. Britanya'nın artık birinci sınıf bir imparatorluk Gücü üzerinde güneş batmayan dergi imparatorluk gücü olmaktan çıkması, Siterli'nin dünya parası olarak korumunun sarsılmasıyla birlikte yerini iki önemli güçler, yükselen güçler bir alacaktır. Ya Almanya olacaktır, ya Amerika. Amerika çok büyük kaynaklara sahipti. Amerika oldu ve Amerika Anadolu'yu boş bırakmadı. Amerika Anadolu'nun içerisindeydi. Amerika, Kron, Amerika Bakır'ın Amerika İmparatorluklar Darpanası'nın orta yerine kurulmuştu. Amerika'nın binlerce öğrencisi vardı harflıktan o bölgede, uç noktalara, köylere kadar girdiler. Dersin'de Amerika teşkilat kurdu. İlk Alevi araştırmalarını Amerika 1850'lerde yaptı. Alevi sorunun başlığını koyanlar ilk Amerikan misyonerlerdi. Merkezlerine yazdıkları yazılarda. Dersin üzerinden protestanlaştırma, protestanlaştırma çalışmaları yapmışlar. Hatta orada e, e, protestanlaştırdıkları Alevilerden söz edildi. Değişti. Böyle bir e, dünya içerisinde e, Amerika orayı boş bırakır mı? Amerika oranın değerin elbette ki farkında. Kurup ne kadar farkındaysa Amerikan şirketleri de farkında. Olmaması düşünülmez Çünkü orası öyle bir e, bölge ki, orası Mezopotamya'nın kilidi. sadece kendi Kaynakları açısından değil. O bölgeye hakim olamayan Diyarbakır'ı tutamıyor, Kerkük'ü de tutamaz, Musul'u da tutamaz. E, Orada petrol bölgeleri, çöz konusu olan e, bölge e, e, Irak, Dev bir kıta olarak görmek mümkün. O bölge 20 milyon insanı Asuk çağında dester. <gülüyor> Dehşettir. Canlandığını bile lazım. Bu hesapları yaptı mı? Berlin-Bağdat hattı bu ekonomik zenginliklere el koymak için planlandı. Berlin-Bağdat hattının ana şirketi kim? Deutsche Bank. Deutsche Bank'ın bu Berlin-Bağdat imtiyazları alırken 1890'larda başında kim vardı? George von Siemens. Meşhur Siemens şirketi. Derne meteoroloji şirketi. Aynı Siemens'in Bakü'de bakır e, fabrikaları var. Bakü sadece petrol cenneti olan bir kent değildi. Bir de bu vardı. Bakü'de Rotkir'de. Büyük Ermeni ailesi. Bakü'de o etrafa Nobel saçan Nobel e, Savaş e, Dinamit imparatoru e, ve ilk Ermeni Azeri e, e, kırımını kışkırtan e, Nobel'ler. O Nobel'leri alanlar tamalıdırlar. Hele de e, barış ödülü alınır mı? İlk e, Azerilerle e, Ermeniler arasındaki çatışmayı körükleyen petropolitikler, Rodçiklerin e, e, sözün ettiğim gibi Nobellerin daha sonra Rakeferler oraya girdi. İSİMENSler de orada Almanya da orada. Şimdi e, nerede e, büyük zenginlik kaynağı var, varsa orada kadim halkların gözünün yaşına bakılmaz. Bakü'de baktılar mı? Hayır. Bakü'de Bolşevi Ermeniler katledildi. Üstelik de Merkezi Sovyet yönetimine anlaşarak katlettiler. Şahı olmayanlar götürdü. İngilizler kurşu da 19 tane komiser vardı. Oradaki başsöyye. Neyse onlar ayrı konular. Onlar ben petrol politikten çok fazla anlattım. Bir yerde büyük kaynaklar değilse orada müthiş bir çatışma e, düzeni yürürlüğe sokulur. İç savaşlar en büyük el koyma süreçleridir. Bir yerde iç savaş varsa muazzam bir e, el koyma süreci milletler demektir. Bunun e, çağımızda en üzerinde İGOSLA Evet. Zengin bir ülkeydi. Mahvettiler. Tanrım hareketi geçirdiler. El koydular.